Ve bu safi kalp adama ne diyeceğim diye düşünmedeyken birdenbire başım çevrilir gibi başımı çevirdim. Gördüm ki koca bir ekmek katran ağacının üstünde dalları içinde bize bakıyor. Dedim: "Süleyman müjde, Cenabı Hak bize rızık verdi." O ekmeği aldık. Bakıyoruz ki kuşlar ve hayvanat vahşiye hiçbiri ilişmemiş. 20-30 gündür hiçbir insan o tepeye çıkmamıştı.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 Kabir kapısına kadardır. Elbette en bahtiyar odur ki dünya için ahireti unutmasın, ahiretini dünyaya feda etmesin, hayatı ebediyesini hayat dünyeviye için bozmasın, malayani şeylerle ömrünü terf etmesin, kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin, selametle kabir kapısını açıp saadeti ebediyeye girsin. Haşiye.